Geçen Cumartesi günü yani 26 Haziran'da Greenpeace tüm dünyadan başka organizasyonlarla birlikte pek çok kıyıda insan zinciri yaparak Meksika körfezindeki petrol felaketine karşı barışçıl bir eylem gerçekleştirdi. Açık denizlerden petrol çıkarılmasına hayır, temiz ve yenilenebilir enerjiye evet demek için tüm dünyada 700'ün üzerindeki kıyı şeridinde binlerce insan bir araya gelip el ele tutuşarak denizlerin, kıyıların ve doğanın yıkımına karşı insanlardan oluşan bir set oluşturdu. Greenpeace, Meksika körfezi kıyılarındaki felaketi hava, deniz ve karadan görüntüleyerek çevresel yıkıma tanıklık etti ve çarpıcı kanıtlar sundu. BP ve doğayı kirleten diğer petrol şirketlerinin sorumlu tutulmalarını isteyen Greenpeace, Amerikan kongresi dahil bütün hükümetlere çözüm üretmeleri için baskı yapmayı sürdüreceğini ilan etti. Meksika körfezinde yaşanan çevre felaketinin benzerinin boğazlarda da yaşanmaması için Yakamoz Eylem Planı hazırlandı. Bu çerçevede 6 bölgeye acil müdahale merkezi kurulacak. BP'nin yol açtığı Meksika körfezindeki çevre felaketinden ders çıkaran Türkiye, boğazların birinci derecede çevre bölgesi ilan edilmesinden, Panama, Haiti gibi düşük sandartlara sahip ülke bandıralı gemilerin boğazlardan geçmesini engellemeye varana kadar değişik önlemler içeren büyük bir eylem paketini masaya koydu. Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı pakette şirketlere sert uyarılar var. Ve boğazlarda kaza yaşanırsa Karadeniz'in Ege ile bağlantısı aylarca kapanır, şirketler de büyük zarar görür deniyor. Ayrıca toplantıda Meksika körfezinde insan yaşamadığı halde etkisi büyük oldu, İstanbul'da yaşanacak kazanın etkisi daha büyük olur değerlendirmesi de yapılıyor. Burada insan can ancak kahverengi pelikanlar patlıcan mı demek geliyor insanın içinden. Bu tip faciaları ancak insan merkezci düşünmekten Vazgeçtiğimiz anda önlemeye başlayabiliriz. Merkeze koymamız gereken doğanın kendisi, biz ise ancak onun bir parçasıyız. Ancak günümüzde tartışmaların odağında petrol platformları var. Avrupa Birliği Komisyonu'nun verilerine göre Kuzey Denizi'nde yaklaşık 400 petrol platformu bulunuyor. Yeşiller grubu ve çevre koruma örgütleri petrol platformunda daha sıkı güvenlik önlemleri talep ediyor. Food and Water Watch adlı çevre örgütünden Gabriele Zanzaniane Petrol şirketleri bile kendi platformlarını riskli olarak derecelendiriyorsa Avrupa'da risk olmadığına inanmak yanlış olur. Sonuçta buradakiler de derin denizlerde sondaj yapanlarla aynı petrol şirketleridir diyor. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu petrol şirketlerinin tesislerde güvenliği ihmal ettiği görüşünde. Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günter Oettinger, petrol şirketleri yeni kaynaklar bulmak için 39 milyar euroyu gözden çıkarırken, güvenliğin artırılması için yapılan bilimsel araştırmalara yalnızca 20 milyon euro harcıyor. Petrol platformlarında güvenlik kaidelerini değiştirmenin gerekli olup olmadığını, eğer gerekirse nasıl değiştirilmesi gerektiğini inceleyeceğiz diyor kendisi. Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller Grubu milletvekillerinden Bart Staes ise tüm bu düzenlemeler yapılana kadar yeni bir riske girilmemesini istiyor. Staes, tam bir güvenlik sağlanmadığı sürece yeni sondaj çalışmaları için moratorium olmalı diyor. Platform istediği kadar güvenli olsun, zaten çıkartılan ve yakılan petrol dünya ekonomisini, gıda güvenliğini ve barışı tehdit ediyor. Burada sanki bir odak sapması var gibi geliyor bana. Düne kadar Kanada'nın Toronto ve Muskoka kentlerinde gerçekleşen G8 ve G20 toplantıları Kanada İşçi Konseyi öncülüğünde 26 Haziran'daki mitingle protesto edildi. Mitingde bir araya gelen 20 bine yakın kişi G20 liderlerini ve kapitalizmi protesto etti. Meeting İşçi Konseyi'nin ve Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kuminaydo'nun konuşmalarıyla başladı ve sonrasında yürüyüşe geçildi. 8 kilometrelik yürüyüş, yürüyüş boyunca vahşi kapitalizmi kınayan sloganlar atıldı. En çok tepkide sadece zirve için 2 milyar dolar harcanırken yoksul ülkelere sağlık için 3.9 milyar dolar yardım yapılacağının açıklanması oldu. Kanada bu zirve için sadece güvenliğe 938 milyon dolar yani yoksul ülkelere harcanması planlananın dörtte birini harcadı. Amerikan ABC televizyonunda konuşan CIA Başkanı Leon Panetta, İran'a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Panetta, İran'ın iki nükleer silah geliştirecek kadar düşük oranda zenginleştirilmiş, uranyuma sahip olduğunu ve iki yılda atom bombası yapabileceğini savundu. Son yaptırımların İran yönetimini güçsüzleştirebileceğini, ancak nükleer programını engelleyemeyeceğini de söyledi. Panetta bence Birleşmiş Milletler yaptırımlarının etkisi olacak. Amerikan Kongresi'nin geçen hafta onayladığı yaptırımların da et etkisi görülecektir. İran'daki rejimi zayıflatabilir ve ciddi ekonomik sorunlara yol açabilir. Peki bu İranlıların nükleer program edinmelerine engel oluşturur mu? Muhtemelen hayır dedi. CIA Başkanı'nın bu açıklamaları Rusya'da da yankı buldu. Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, İran'a ilişkinin Amerikan iddialarının kendisini kaygılandırdığını söyledi. İran'ı uyaran Medvedev, bu iddiaların doğrulanması halinde bunun mevcut gerginliği tırmandıracağını ve Tahran yönetiminin yeni önlemlerle karşı karşıya kalabileceğini işaret etti. İran nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu söylüyor. Ancak Batı bu açıklamayı yeterli bulunuyor. Nükleer silahların bütün ülkelerde var olmadığı yeşil ve barış dolu bir dünya için